İmanlarını bir kat daha artırsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilendir, her şeyi hikmetle yapandır. Bütün bu Lütuflar, mümin erkeklerle mümin kadınları, içinde ebedi kalacakları, zemininden ölmekler akan cennetlere koyması onların günahlarını örtmesi içindir. İşte bu Allah katında büyük bir kurtuluştur.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 Şüphesiz biz seni şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ta ki en müminler, Allah'a ve Resulüne iman edesiniz, Resulüne yardım edesiniz. Ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah'ı tesbih edesiniz. Muhakkak ki sana biat edenler ancak Allah'a etmekte, biat etmektedirler. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah ile olan ahdine vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükafat verecektir. Bedevilerden geri kalmış olanlar sana diyecekler ki, mallarımızı, ve ailelerimiz bizi alıkoydu. Allah'tan bizim bağışlanmamızı dile. Onlar kalplerinde olmayanları dilleriyle söylerler. De ki, Allah size bir zarar gelmesini dilerse veya bir fayda etmenizi isterse ona karşı kimin bir şey gücü yetebilir, kaldı ki Allah yaptıklarınızdan haberlardır. Aslında siz peygamberin ve müminlerin ailelerine bir daha dönmeyeceklerini sanmıştınız. Bu sizin gönlünüzde güzel göründü de kötü zamda bulundunuz ve helakiyi hak etmiş bir topluluk oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse bilsin ki biz kafirler için çılgın bir ateş hazırlamışızdır. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğine ceza verir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Siz ganimetleri almak için gittiğinizde seferden geri kalanlar bırakın, biz de arkanıza düşelim diyeceklerdir. Onlar,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 Onlarla teslim oluncaya kadar savaşacaksınız. Eğer emre itaat ederseniz Allah size güzel bir mükafat verir. Ama önceden döndüğünüz gibi yine dönecek olursanız sizi acıklı bir azaba uyutur. Köle vebal yoktur. Topala da vebal yoktur. Hastaya da vebal yoktur. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse Allah onu altına atmaklar akan cennetlere sokar. Kim de geri kalırsa...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 Allah size elde edeceğiniz birçok ganimet vaat etmiştir. Bu ganimetlerden işte şunları hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir ki, bu müminlere bir işaret olsun ve sizi dost doğru yola iletsin. Henüz elde edemediğiniz başka ganimetler de vardır ki, onlar Allah'ın bilgi ve kudreti dahildedir. Allah her şeye kadirdir. Eğer kafirler sizinle savaşsalardı, arkalarına dönüp kaçarlardı. Sonra bir dost ve yardımcı da bulamazlardı. Allah'ın öteden beri süre gelen kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. O sizi onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra, Mekke'nin içinde onların ellerini sizden, sizin elleriniz de onlardan çekendir. Allah yaptıklarınızı görendir. Onlar inkar eden ve sizin mescid-i haramı ziyaretinizi, ve bekletilen kurbanların yerlerine ulaşmalarını men edendir. Eğer Mekke'de kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkeklerle mümin kadınları bilmeyerek çiğnemenin sebebiyle üzüntüye kapılmanız ihtimali olmasaydı Allah savaşı önlemezdi. Dilediğine rahmet etmek için Allah böyle yapmıştır. Eğer onlar birbirinden ayrılmış olsalardı elbette onlardan inkar edenleri elemli bir azaba çarptırırdık. O zaman inkar edenler, kalplerinde taasubu, cahiliye taasubunu yerleştirmişlerdi. Allah da, elçisine ve müminlerine ve güvenini indirdi. Onların takva sözünü tutmalarını sağladı. Zaten onlar buna layık ve ehil kimselerdi. Allah her şeyi bilendir. Andolsun ki, Allah elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse, siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş, ve kısaltmış olarak, korkmadan mescid Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilir. İşte bundan önce size yakın bir fetih vardır. Bütün dinlerden üstün kılmak üzere, peygamberini hidayet ve hak dini ile gönderen odur. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed, Allah'ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kafirlere karşı çetin kendi aralarında merhametlidirler.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 şu altı kuvvetlendirmekle kafirleri öfkelendirir. Allah onlardan inanıp iyi işler yapanlara muafiret ve büyük mükafat vaat etmiştir. Elhamdülillah her